بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا هدانا الله ما توافق وعتصامي قد جاءت على محمد اللهم صل على سيدنا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلمات قاعده معلوماته وبارك وسلم تسليما كذلك اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من مزات الشياطين واعوذ بك ربنا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم بل كاظمين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم Allah, în faina العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين واستغفر الله Ron, القيوم faina lui القيوم الذي لا lui Ron, în faina lui Ron, în faina lui Ron, în faina lui Ron, în faina lui Ron, C alt tire, Allah için hizmet edecek böyle bir birlikte olalım hizmet düşün tebliğ yani yayalım <gülüyor> ne diyeyim sana baskın olalım galip olalım şeyde çünkü kader inkar edene karşı işte efendim ne bileyim Şia ve Haibi akımlarına karşı batıllara karşı şu yani fazla insana ulaştırmak mesele bir sohbetle adam hidayet buluyor namaza başlıyor zinayi bırakıyor elüsnete dönüyor. Çokları böyle döndü. Çok büyük kitleler var. Biz bazen tanımıyoruz çoğu. Onun için Allah için menen sarı ile Allah. Allah'ın dinine davete çıktım. Bana kim yardım edecek dedi İsa Aleyhisselam. Havariler dediler ne nah Hanıysa Biz Allah'ın yardımcılarıyız. E Allah yardım olur mu? Allah'ın dinine yardım olur. Ehl-i Sünnet İslam eşittir. Allah'ın dini budur. Bu hadislere iman o İmam Gazali'ye laf söyleyen İhyaya, Ali Harazi Hazretleri sonradan tevbe ettiği için Hazretleri diyorum. Ne sopa yedi değil mi? Beş sopa iftiranın cezası kaç sopa? Seksen sopa yese belki de ölecekti. Beş sopayı yeyince onu okuyun, kitapta okuyun sayfasını ve dedi ki Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz dedi ki ya Resulallah mana aleminde rüyada yiyor. Rüyada yiyor ama uyanınca bütün kamçı izleri Sırtında, ölene kadar çıkmadı. Acısı günlerce geçmedi. Ve bunu bütün alimler İmam-ı senediyle zikrediyor. İmam-ı Yafi'i, Evliyaullah'ın reisi, senediyle zikrediyor. Ebul Hasen'in Şazeli'ye kadar senedi var. Ebul Hasan Şazeli'yi bütün Evliya'nın kutuplarından Hizbül Bahri falan yazar. O zikrediyor. Yani nasıl sopa yediklerini. Ondan sonra efendim, burada ne güzel anlatıyor. Hz. Ebu Bekir devreye girdi de, dedi ki, Yani bu dayanamayacak bu sopaya dedi. Beş sopada kurtardı onu. Fakat ondan sonra, ayıldıktan sonra o acıdan kıvrandı. İhya kitabını toplatacaktı. Kadıydı. Kadıydı yani hakimdi. Cuma günü camiden, cemaattan sonra toplatıp yakacaktı. Yanlış şeyler var İhya'da diye. Gazali Hazretleri kitabında. O sopayı o gece yedi yaktıramadan sonra dedi ki aman ne kadar... Hattat varsa parası benden Herkes ihya yazsın dedi Ondan sonra Hayatı boyunca ihyaül ümidini Yanından ayırmadı Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte burada bir dakika bakalım e Ne oluyor 77. sayfada bu kitapta Uzunca bir kıssası var Aklınızda kalmaz alimler, veliler isimlerini Burada bakarsınız Yani Ebul Hasan Ali Harazim Bu zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı eline hiyayı baktı böyle. Hepsi benim buyurduklarım, bir tane uydurma yoktur dedi. Dört halife de baktı. İmam Gazali dediler, ne ne diyorsun? İmam Gazali dedi, iftira attı bana şikayetçiyim dedi. Benim makamım İmam Gazali kadar olmadığından bana iftira atanın yanında kâr kalıyor. Makamım düşük. Ama ahirette bu iftiraların hakkını alırım. Ahirette alırım. Rüyada müyada bunlara bir şey gösterirler mi bilmiyorum. Yine Ali Harazin büyük adamdı da uyandırıldı. Niyeti iyi olmayan ne yapılmaz? Uyandırılmaz dünyada. Ahirete kalır hesabı. Fatura ağır çıkar. İftiraların cezası. 13'ün burada bunları okuyun. Yani ben bütün ihyaül ümüttün, hepsi benim buyurduğumdur dedi. Ve bu kıssa, adam sopa yedi. Cenazesini yıkayanlar sonra çok yaşadı. Cenazesini yıkayanlar diyorlar, kamçı izik Sırtındaydı diyorlar. Cenaze ekleyenler. Ve bu senetleriyle İmam-ı Yafi'yecikler diyor. Hadis nasıl senetli geliyor? Bu kıssa da senetleriyle. Yani bütün kitaplarda i̇hya en başında kitap olarak bu yazılmıştır. i̇hya baskılarında var şu an. İlk başında yazılıyor. Onun için bu büyüklere hadis uydurdu demek kolay bir şey değildir. Yani sifilin İmam Gazali hadis bilmez, hadisi zayıftır falan falan lafları. Çok ağır bir terbiyesizliktir İmam Gazali'ye karşı O beni tevbeye davet ediyor Ben de onu tevbeye davet ediyorum Tevbeye davet ediyorum Allah hepimizi hidayet eylesin Hepimizi irşad eylesin Hepimizi doğru yola getirsin Batılda bırakmasın allah Teala Biz duacıyız duacı değiliz Şimdi geldik eyyüel veletten Dersimizi biraz yapalım Bismillahirrahmanirrahim Ve emmel Hani bir kişi var ki Dört kişi dedik Üçü ilaç, kabul etmez dedik. Bir tane var ki yak kabul eder, el ilacı, ilacı. Ve o kimse kimdir, en yekûne olandır, müsterşiden, Ruş arıyor. Ruş ne demek? Yani doğruyu arıyor. Ruş de, ruştüne erdi. ruştüne erdi, olgunlaştı, kemale erdi, doğruyu buldu, ruşt o demek. Ergenlik şeyine bile deniyor yani, aklı başına gelmek de ruşttür. Bir adam doğru yolu arıyorsa, akilen bir de akıllıysa. Şimdi doğru yolu arıyor ama ahmak. O zaten ikinci, üçüncü kısımda ne dedi? Ahmağa ilaç yok dedi. Şimdi doğru yolu arıyorum diyor ama aklı yok çalışmıyor. Akılsıza da laf anlatmaya gerek yok. Akıllıysa, fehimen, yani çok e, çok güzel anlayışlıysa, anladım. mı? Şimdi akıl nedir? اَلَاقْلُ نُورُ kalbi يُمَيْزُ يُب۪ي hak الْحَقْ وَالْبَاطِلِ hadis şerifte geçiyor. Akıl bir nurdur. Yani Allah'ın bir... Yani nur, ışık falan falan böyle ışık falan de... Hani siz de anlayasınız, şimdiki şeyde enerji gibi düşünün. Yani enerji. Beynin enerjisi, aklın, kalbin... Yani ona verilen efendim bir güç. Allah'ın verdiği bir, bir kuvvet bu. Bir güç. Ruh da öyledir. Ruh da Allah'ın yarattığı. Fakat... Beden memleketini yöneten bir güç. Ee, yani fiziki manasla şimdi enerji gibi bir şeyler çünkü girse görülmüyor, çıksa görülmüyor, değil mi? Ruh ne? Uykuda bir dakika da uyuyoruz, bir son bir dakika sonra ayrılıyoruz, hiçbir şey gelen giden yok. Ama ruh giriyor, çıkıyor yani. Bu bir kuvvettir, bir enerjidir. Akıl da bir nurdur. Yani bu nasıl bir enerji? Ama bu ne yapar yani? Şimdi akıllıyım, ben akıllıyım. Akıllılık nedir? Seni tehlikeli uçurumlardan uzak tutana derler. E seni cehenneme atana akıl derler mi? Bu adam çok akıllı. Ne yapıyor? Milleti dolandırıyor. Hiç anlamadan kan duruyor. Herifi işe sokuyor, borçlandırıyor, senet imzalatıyor, giriyor. Bu çok mu akıllı oluyor? Manyağın teki bu. Çünkü kendini cehenneme atıyor bu. Cehenneme atıyor. Akıl ne? Hak ile batılın arasını ayırmaya sebep olan nur. Yani hak Allah indinde doğru olan, batıl Allah indinde yanlış olan. Senin aklın bunu ayırıyorsa şimdi adam bürokrat, danışman, Ankara'da en yüksek yerlerde yargıtay, danıştay, sayt falan falan falan. Hake Fetön'ün uzmanlarını gördünüz. Profesörden aşağı yok. Hepsi akıllı fikirli geçinen. Her yerde en yüksek seviyede değil mi? Akıl var mı? muhmafi muhmafi Muh Çünkü neden? Hakkı Batılı ayırabildiler mi? Hayır. Bu adamın ne mal olduğunu anlayabildiler mi? Hayır. E kırk sene bir adamın yanında durup da hala adamın el-i çıktığını, batıla hizmet ettiğini, e, siyahi Mossad ajanlarından olduğunu, şimdi de TGRT Haber'de gördüm. Ne çıkarttı? Amerika'ya giderken girdiği pasaportun Vatikan'daki özel kardinallere verilen kimlik ve hüviyet olduğunu gösterdi haberler. Ben geçen 2-3 gün evvel gördüm TGRT'de yani görüntülü gördüm. Belgeyi gördüm, resmi var. Vesikalık çok tanımadım, eski bir resim. Fakat dediler ki, yani bunu diyorlardı, Altundal da Derdi, bir Türklerden var bir tane, ismini veremezdi korkudan. Her yer FETÖ zaten adamı götürdüler. Aytoncu Alturdal birden tak gitti yani. Çünkü o adam diyordu ki, bir tane de Türk var, Müslüman var, kardinal, baş kardinal diyordu. Anlıyordum ama, e, adamda bir görüşsek belki soracaktım, rastlaşamadık da. Bizim Mehmet Kaya Efendi bir kere görüşmüş, selamımı götürmüşler falan. Havaalanında rastlamışlar falan. E şimdi adamda çok bilgiler vardı. Ama diyordu ki, bir Müslüman Türk var Vatikan'dan, kardinal, büyük kardinal. Bilmiyordum, ben tabii yakıştıramıyordum da. Bu kadar da düşünemezdim ki, kardinal yani. O zaman hiçbir şey edemezdim ama, acaba diyordum ama herhalde bu bunu kastediyor diyordum, anlıyordum ama. Hani bana sorsan bir itikat gibi bu budur diyemezdim. Çünkü şahitlik olmayan bir işte, İslamiyet'e göre haramdır, bir şey diyemezdim. Ama şimdi belgesi çıktı, özel kardinallere mahsus kimlikle girdi belgesi var. E şimdi sen 40 senedir bu adamın yanındayım diyorsun. Kitaplarını okuyorsun, şusun busun 30 sene, 20 sene, 10 sene. E anlayamıyorsun. Demek sende akıl yok. Çünkü akıl olsaydı akıl bir nurdur. Hak ile batılın arasını onurla temyiz eder diyor. Yani seçer. Öyle mi? E seçemediyse demek profesör olmak, doçent olmak, bürokrat olmak, şu olmak, bu olmak bu akla sahip etmiyor adamı yani. Allah hakkıyla batın arasını ayıran aklımızı ziyade eylesin. Amin. Efendi Hazretleri'nin beş vakit namazdan sonraki duası çok uzun dua yapmazdı. Zaten imam olduğundan cemaat hat ederdi yani. Uzun da da kıldırmaz aşırı yani çünkü merkezi bir yerde imam tabii olduğu için. Bunlar sünnet böyle. Kısa dua yani böyle uzun dualar yapmaz. Cemaatin önündekini diyorum yani namazdan sonrasını diyorum. Fakat o dualarda Devamlı duyduğum bir duası var. Devamlı duyduğum. İşte Rabbena ala tüzüğü terk etmezdi. Kalplerimizi kaydırma. Efendi Baba buyurdu ya evladım çok oku. Bir onu hiç bırakmadığını biliyorum. Bir de Allah'ım verinel hakkı hakkı varzuk netiba Verinel batıla batıla varzuk zukun eştinâh. Ya Rabbi bize hakkı hak olarak göster, Ay. ona uymayı nasip eyle. Ay. Batılı batılı olarak göster, Ay. ondan sakınmayı nasip eyle. Oğjen efendizlerin hiç bırakmadığı yani bak beş vakit namazı kulağımla duyardım yani ön safta kıldığımdan falan duyardım. Bundan dolayı en mühim mesele hakkı batıldan ayırabilmektir. Ayıramadıktan sonra doçent, prof, hoca, hacı hiç fark etmez. Niceleri anlamadan batıla destek veriyorlar, değil mi? Anlayarak da destek veren var. O inadına giriyor. Anlamadan da destek veren var. O zaman da o da akılsızlığa giriyor. Çünkü akıl olsaydı hakkı batıldan seçecekti. Hep hakkın yanında olalım inşallah. Bu adam hatiptir, bu adam iyi konuşuyor, bu adam lafı çal ebesi. Böyle şeylerle olmaz yani. Anladın mı? Ya şimdi bu İslamoğlu'nun bu kadar inkârcı görüşü, Adem Aleyhisselam'ın babası var dediği halde, adamı dinleyen varsa, Ve bu dinleyenler de okumuş, yalamış, mürekkep yalamışsa yani burada denecek bir şey yok yani. Seviye acayip bir şekilde. Bu akıl mantığa uyarmayan, sen aklını bile çalıştırsan Âdem Aleyhisselam'ın babası var demek Kur'an'ın tümünü inkardır yani. Bütün ayetler ne söylüyor yani? Onun için Allah ehl-i sünnet aklı, ahiret aklıyla bizi müşerref eyledi. Allah mahrum etmesin. Amin. Amin. Şimdi eğer akıllıysa ondan sonra efendim Aklın yeri nerede? Yer olarak, vücuttaki yer olarak söylüyorsan kalpte. Akıl nerede? Kalpte. Sen ne zannediyorsun? Kafada zannediyorsun. He? Bakırköy'dekini Biliyorsunuz o hikayeyi. de. doktor kontrole gitti ya. Adam akıllandanları çıkarıyorlar da yatak boşalsın diye. Akıllandığını anlamak için ne yapıyorlar? Soru soruyor. Geldiği şeyde diyor ki, bu ne diyor, el diyor, bu ne diyor, e, efendim, kafa diyor, bu ne diyor, hepsini doğru cevap verdi. Ya bunun taburcu olma zamanı gelmiş, her şey doğru bildiydi, çıktı giderken, akıl hastası ne yaptı, affedersin, kıçına vurarak, buna kafa derler, kafa dedi. Yani o buraya kafa derken, doktoru kandırıyormuş meğer. Anladın mı kardeş? Onun için akıl nerede? Başta değil. Akıl nerede? Yaşta değil. Akıl nerede? Kafada değil. Akıl nerede diyor? Efendim, Alimler veliler el-aklu fil-kalbi bi-menziletil ruhil ceset Ceset için ruh, ceset için ruh neyse, ruhsuz ceset ne oldu? E, odun hükmünde gidiyorsun gömüyorsun. Ha ceset için ruh neyse, kalp içinde akıl odur. Akıl yoksa kalpte sadece kan pompalar, başka bir şey yapamaz. Kan pompalar. Delinin de kalbi çalışıyor, manyağın da kalbi çalışıyor, öküzün de kalbi çalışıyor. Herkesin kalbi var, kanı pompalar yani. Mesele akıl orada var mı? Hakkı batıldan ayırmak kabiliyeti melekesi. Ve kullu kalbin la ve laf bi menzilel diyor ulemamız. Hangi kalp ki içinde akıl yok? Ha da var, ha öküz, ha o. behaim menzilesindedir. Ya behain, dört ayaklı var yani. Onun için e, kişi akıllıysa fehimen efendim çok anlayışlıysa şimdi bu da piaciayet bir, bir şey. Anlayışlıysa fatanet deniyor buna, fatınca. Çünkü yani akıllıyla anlayışlı tam da eşit değil ha. Bazı akıllı oluyor anlayışlı olmuyor. Anladım. Yani ikisi falan birleşti, mükemmel olur tabii, mükemmel. Yani anlatıyorsun, anlatıyorsun, uzun anlatmak icap ediyorum. İşi dolandırıyor, dolaştırıyor. Değil mi? Sürati intikal. Çok mühim bir meseledir. Yani hızlı anlama. sürati fehem. sürat fehem ne demek? Daha lep demeden leblebi meselesi. Efendim senin ne derdi? Kaz demezden göle bakmak lazım. Yani bu anlayışlı olan insanlara bayılıyorum yani. Çünkü benim de işim kolaylaşıyor, adama uzun anlatmak zorunda kalmıyorum. Ondan sonra hidayet arayacak bir, akıllı olacak iki, anlaşlı olacak üç, yetti mi? Yetmedi. Hepsi var. Ama la yakunu olmayacak mağlubel hasedi, kıskançlığına yenik düşmeyecek. Çünkü haset devreye girip bir adam bir adamı kıskanıyorsa, artık akıl, fikir ne olur? İstop eder, o adam onun hakkında hiçbir doğruyu anlamaz. Beni çekemeyenlerin başına gelen durum gibi. Adama ne anlatırsan anlattın. Adam çekemediği için tedavisi yok. Kıskançlık yani hastalığına tutulmuş. Ondan sonra vel gazabi öfkesine yenik düşmeyecek. Şimdi intikam hissiyle hareket ederek nefis heyecan. Heyecan da Arapça. Hepsi Arapça. <gülüyor> yani nefis ne yapmayacak? Devreye girip, kalp atışları hızlanarak bir hırs ve ihtiras ile hareket etmeyecek. Eğer bu durumdaysa, efendim, e, bunun e, cevap verilmelik, e, nasihat edilmelik bir noktası yoktur. Çünkü anlamaz. Onun için ben bazı şeyleri diyorum ki, ümitsiz vaka artık tespit ettim, Ümitsiz vaka olmadan konuşmadım. Ümitsiz vaka olduktan sonra konuşmayı da ulema meşayih yani yapıyor. Yani caiz değil diyor yani. Çünkü boşa gider, adam kıskançlığına yenilmiş, öfkesine yenilmiş. Evet. Şimdi bunlar sıkıntılı şeyler. Mesela diyelim gazap, yani sinir. Bu afetleri var bunun. Sinirli insanda afetler var. Afet ne demek? İşte diyorsunuz zelzele afet oluyor. Sel afet yani. Hatta ne var? Afet kuruluşu da var değil mi devletin? Afat var. Efendim, Afat var, efendim işte falan. Türkçeleşmiş. Yani musibet bela. Bunun da çok belaları var. Mesela e, diyelim ki bir tane belası e, ibadetlerin bütün e, e, temeli olan e, imanı bozar. Aa imanın niye bozuyor ya? Sinirlenince insan ne olur? El fazı küfür konuşur. Şimdi onun için insanları gavur etmemek için ne yapmamak lazım? Sinirlendirmemek lazım. Şimdi sen hanımına dersen ki, aşuren altı tutmuş, pilavın üstü tutmuş, şunu yapamamısın, bunu yapamamışsın, bilme ne? Yani ben bir karı daha alacağım. <gülüyor> karı da der ki sana. Alamazsın, edemezsin, tamam, burada bir kavga, gürültü, neyse idare eder. Sen sonra bir hediye alısı bir şey alırsın, kusura bakma ya, seni kızdırdım, bir şeyler dersin, tabi burada şey. Ama sen dersen ki, Allah'ın bana müsaadesi kardeşim, ne karışıyorsun dediğin anda, hacı hoca anlamam, bu kadınların çoğu sana der ki, ne Allah'ın izni be! Ne Allah tanır, ne kitap tanır. En hocası, en hacısı, bak Efendim seni ne derdi? Çarşaflı bir hanım için illa kızıma işte gelinlik yapacağım, güveylik yapacağım, işte düğünde Rum düğünü gibi işte, Ermeni düğünü gibi efendilerim Rum düğünü gibi yapmayın, Ermeni düğünü gibi yapmayın derdi mesela Şimdi ben kızıma böyle bir düğün yapacağım veya erkek kadın karışık veya çalgılı, çengili mesela diyor Hani bu bir günahtır veya günaha teşebbüstür vesaire. Ama şimdi burada iman gitmez Ama ne diyor gavur olmamada da mal olsa Yani şimdi kızdırdığın zaman, sinirlendirdiğin zaman inada bindirir. İnada bindirdiği zaman kavur olmamada mal olsa yapacağım dediği zaman kâfir olur. Çünkü Ehli Sünnet itikadı Bedüle Mali kasidesinde mektubatta çok geçer. Orada der ki ve men yemdir tiladen ba'de dehrin yasr an hak dinin den silahı. Sonunda kelime değişik olabilir, mana aynı. Yani bir adam dese ki ben bir saat sonra kâfir olacağım. Şimdilik Müslümanım, iki sene sonra mürted olmayı düşünüyorum yani, İslam'dan çıkabilirim dese, o anda gavurdur diyor. Şimdi, gavur olmamada mal olsa lafa insanı kafir eder. Ne, yani gavur olmana mal olacak bir şey, nedir ki bu onu, onun hatırına gavur olmayı kabul ediyorsun? Zaten o zaman imanına itibar etmiyorsun sen, kafirsin. Tehlike buradadır. Öfke imanı bozar. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? El-gadab üfsüdül <gülüyor> iman ke mâ üfsüdü sıbrul Efendim, balı bozan, sabır, efendim, acı bir şey O onu attırsa balı bozuyor O nasıl sabır, e, sarı sabır veya neyse işte acı bir maddedir Balı bozuyorsa, efendim, öfkede imanı bozar Çünkü neden? Kızan insan şiddetli kızdığı zaman Efendim ne yapar? Allah buyursa da, Kur'an'da varsa da Hadis-i şerif Resulullah Efendimiz dese de Ben buna inanmıyorum. Bu ne biçim din ya? Bu ne biçim bir, bir hüküm? Dediği anda kafir olur. Onun için ne yapmamak lazım? Şimdi bu konulara yirmemek ve insanları kızdırmamak hanımın olur, çocuğun olur vesaire vesaire. Yani ona namaza kıl. Namaz kıl diye çocuğuna vaaz ediyorsun veya namaza kaldırıyorsun. Bir usulü var. E bağır çağır bilmem ne ondan sonra onu sinirlendirip kafir edecek kadar ileri götürmemek lazım. Gazap imanı bozar. Yani öfke. Oğlun öfkeye hakim olmak da imanı kurtarır demektir. Bunun tersten geldiğimizde bunu görüyoruz. İkinci olarak ifsadı Allah'ın cezasından efendim korkusunu azaltır. Yani insan düşünecek. Ben efendim ben kızdım bu adama bir tokat atarım veya döverim veya söverim. Bu da bana bir şey diyemez. Peki tamam benim buna karşı gücüm var. Peki Allah'ın bana karşı ne kadar gücü var? Ya bu adamın hakkını Allah benden ahirette alırsa ben ne olacağım? Bu düşünce sinirlenen insanda kalır mı? Kalmaz. O gazap coştuğu zaman Allah ahiret kul hakkı, tokat, kısas, bilmem ne hiçbir şey düşünmez. Ne? Elinden geleni yapar. Bu da onun büyük afeti olur. Yarın ahirette başını belaya sokar. Ondan sonra efendim gazap ve öfkesi olan insan... Düşmanlığı, nefreti, bol olur, bu adamın ilme, amele harcayacağı vakit kalmaz. Bu sinir onu ne yapar? Alıkoyar, meşgul eder, kafasını taktırır, kalbini onu karıştırır. O devamlı o kızdığı insanlarla aldısı, verdisi nasıl intikam alacağım Hürsül'ün? 20 sene, 30 sene, 40 sene nefret ve kinini, gazabını sürdürüp anladın mı? En yakınıyla Sıla-i Rahim'e akrabalığı ilişkiyi kesen insanlar var. Halbuki halandır, dayındır dedi. Bana ne yaptı, şuna ne yaptı. Ya kardeşim, benim babama şunu yapmış. Senin babana onu yapmış olabilir. Ama senin amcansa, senin halansa, burada Sıla-i Rahim vardır. Sen ne yapacaksın? Selamı kesmeyeceksin. Nas'ın imisini kesmeyeceksin. Bu buğzu, nefreti sürdürmeyeceksin. Bu sefer ne oldu? Sıla-i Rahim farz. 54 farzdan biri sinir yüzünden, yani sinirin geçmeyince kine döner, bu kin uzadıkça da sıla gibi farzları terk ettirir. Çünkü insan kızdığı insana nasılsın, iyi demez. Selam vermez, selam almaz. Hele bu bir akrabaysa farzı kestirir. E onun için çok zararı var yani. Ondan sonra diyor, yani insan kızdığı zaman diyor kendine bir baksın diyor. Anladın mı? Nasıl diyor böyle kuduz köpeğe benziyor, yani böyle saldırgan bir canavara benzediğini hatta işte böyle sinirli adamlara o anda çekeceksin yani bağırıp çağırırken değil mi? Cüneyt Arkın diyor ya bir kere sarhoş geldim eve diyor yaptıklarımı hanımımı diyor videoya çekmiş diyor bana bir izletti diyor ulan bu ne rezillik dedim diyor o gün bugün işkiyi bıraktım sonra yeşilaycı oldu yeşilay kurdu yani değil mi Cüneyt Arkın Allah selamet versin yaşıyor değil mi? Yaşıyor. tamam siz benden daha takip ediyorsun magazinleri artistleri falan ama yaşadığını biliyorum Şimdi yani adamcağız Allah sana versin müspet bir insan. Yeşil ayı şey koruyor. işte hiç geçilmesin falan falan. Yani insan gazaplandığı zaman o ya nasıl salya sümü köpükler ağzından çıkıyor. Damarlar buradan çıkmış falan falan. Yani onu tabii biri çekse sonra ona izletse ulan bu ne der yani. Onun için sakinlik her zaman iyidir. Şimdi öfkesine mağlup olmamak Gazabına mağlup olmamanın faydaları var. Şimdi burada afetlerini saydık. Bu da bunun neleri var? Fevaidi var. Fevaidi ne? Yedi tane. Baştaki faydası Allah Azim Şen cennet vaat ediyor. <gülüyor> Öfkelerini yutanlara. Yutmak, yutmak yani. Böyle geldi böyle yutkundum tamam konu kapanmıştır. Bağır çağır yok. Öfkelerini yutanlara öyle afin a'fine insanları affedenlere cennetleri vaat ettim diyor. Bu hadis i kerimede, Ali İmran 134. ayetinde. İkincisi, hurilerde seçim hakkı veriyor. Yani cennette, hizmetçilerinde istediğin kadar hizmetçi seçme hakkı veriyor. Kime veriyor? Bu hadis-i şerifte İbnu Asakir. Büyük muhaddistir. Hadis hafızıdır. Ta rahmetli şehit Bayram Hoca. Şam'a onu ziyarete gitti. Kabrini yani. Ha, yaşamıyor şimdi. Siz de biz de gidelim. Şam'a gitmek zor biraz şu anda da neyse. Sıkar ama yani Allah dostlar ziyaretsin de değer ayrı dava da. İbn-i Saakir Hazretleri yolun ortasında yatar Şam Şerif'te. Onun tarihi var 80 cilt. Bu fakirde de var. O 80 cilt tarihinin 23. cildinin efendim 80. sayfasında bu Adi şerif geçer. Şamın muhattesi dir İbn Asakir hazretleri. 80 cilt yazmış ya Allah, Allah. Ne kadar hadis şerif yazmış. Tarih kitabı ama işte Şam'daki şu âlimin tarihini yazarken onun rivayet ettiği bütün hadisleri de ne yapıyor? Yazıyor. Bizim kütüphanemizdeki tarihler böyle tarih. Anladınız mı? Yoksa Pierre Loti de bilmem ne yapmış, orada bilmem ne işmiş, orada bilmem ne sıkımlanmış. Adam İstanbul tarihi yazıyor. Ne kadar gavur gelmişse onlara yazıyor. Bir tane evliya adam bahsettiği İstanbul'da. Ben ne yapayım öyle tarihi yani? Değil mi şimdi? i̇bn Asakir'in tarihi Medine'de Dimeşk. Dimeşk, Şam demek. Şam, şehrinin tarihi. Burada hadis-i şerif tabii ravileriyle, o haddesenalı. Anladın mı? Benim gibi uydurmuyor yani. Ha, ne estağfurullah? Estağfurullah gidin deyin şey, marifetçilere deyin estağfurullah. Evet. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Men kezzeme gayzan. Kim öfkesini yutarsa ve Bir adam sinirlendi ve sinirini infaz etmeye yani intikam almaya, bağırıp, çağırıp, dövüp, sövmeye de gücü yetiyor mu? Yetiyor. Ha öbür türlü sinirlendirdi seni adam ama senin ona bir şey yapma gücün var mı? Yok. Ondan sonra yuttum. La neyi yuttun? Çıt çıkaracak gücün yok zaten. Herif bir çıkacak, Gideceksin. Sen güçlüyken affedebiliyor musun? Yani anladın mı? Öbür türlü o da oradan biraz cennetten nasip almaya çalışıyorsun ama <gülüyor> yani bu işlerde dürüstlük lazım. Sen bu adama zaten bir şey yapabilir miydin? Yapamazsın. Korkudan ödün kopuyor. Kapıdan çıkınca başlıyorsun. Ulan diyorsun gösteririm sana ama Allah rıza için sustum. E gösterseydin içerideydin. E yani boşuna kahramanlık yapma. Bir adam gücü yetip de ona... Te, yani ne diyorsunuz ona İn, infazına kadir yani onu dediği tehdidi tehdidini incaza kadir derler buna. Yani korkuttuğun zaman adamı korkuttuğun şeyi ona yapmaya güçlü müsün değil misin? Güçlüyken öfkesini yutarsa deallâh yevmel kıyâmeti alâ rûsîl hâlâ'iqih hatta tekhayyyara yütekhayyyara fi eyil hûrişâ Mevla bütün mahlukatın huzurunda mahşerde herkesin huzurunda Özel o adamı çağırır. Gel buraya kulum ne oldu? Hurilerden istediğin senin olsun. Ha şimdi burada hurisi murisi mesele değil ama hani cennete girsek yeter diyorsun ama ateşten kurtaralım. Ama mühim olan şu. Bütün insanların önünde sana bir şeref verilmiş oluyor yani. Ey benim kulum diyor. Yani seni çağırması isminle bile yeter yani ikram olarak. Hal böyle olunca bunun müjdesini hatırınıza getirin. Sinirlendiğinizde, özellikle hanımınıza falan, yani Zavallı kadınlara Efendimiz'e kanayaklı derdi hep Yani Böyle vurmak, etmek Hakaret, bağır, çağır, ağlatmak, üzmek Erkeklik işi değil yani Hiç olmazsa amel edin bu hadisle Hatırlayın bu hadis tamam mı? Ondan sonra ama hanım şunu der Ulan orada ahirette o kadar huri alacağına bana kız, bana kız der <gülüyor> Bunlar da böyle bir cins yani Huri al, bu hadisle amel etmesen bağır der yani, bağır der yani. Acayip bir şey yani. Halbuki demez ki ya huzurumuz olsun, bu ahiret neyse ne bakalım, ahireti daha görmedik. Yani ahirette zaten haset fesat kalmayacak, onun için mühim değil demez. Ya ahirette kıskançlık alınacak diyorsun, niye alınacak diyor ya. وَنَزَانَا مَا فِزُولُونَ mi غِلِّنْ diyor Allah, kim ve nefretten ne varsa söküp çıkarttık diyor. Diyor ki alınmasın, kin olmasa, nefretimiz kıskanma duygusu olmasa mı? Ne oldu? Cennet mi olur diyor ya. Yani cennete gitmek bile istemiyor. Çünkü neden? Kıskanmayacağından üzülüyor. Kıskanmak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Siz de anlıyorsunuz zaten. Alacak verecek yok. Ama işte biz sabır tarafını tercih edeceğiz. Efendim öfkelendik. Ya Rabbi ben buna seni dövsem döverim. Bağırırım, çağırırım, şimdi bunu ağlatırım burada. Ama senin rızan şerifin için. Yuttum ya. İşte mahşerde böyle çağrılırsın. Allah cümlemize bu ahlakı nasip et. Üçüncü faydası, Allah'ın azabı sinirini yutandan kalkar. Neburu sallallahu aleyhi ve sellem. Ukayli, İmam-ı Ukayli, muhaddis, o ediyor. Men rafaa gazaba ve rafaa teala teâlâ'nin azabı. Milletten gazabını, öfkesini kaldırandan Allah azabını kaldırır. Bu yetmedi mi sana? Mevla'nın azabına dayanabilir misin? Birçoğumuza insanlardan kızgınlığını kaldır ki kurtulasın. Dördüncü, çok büyük cevap alır. Yani Seyyidül Beşer sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hadis-i şerifte buyuruyor Ahmed i̇bn Hanbel rivat ediyor Beyhek-i şuhab İman'da rivat ediyor Uydurduk mu şimdi? Her söylediğime kaynak söylüyorum ya. Kendileri bir kaynak vermez halbuki. Kaynağında buyuruyor. Hadis-i şerifinde Allah <gülüyor> min Yutulan lokmalar, yudumlar. Bir 60 sene yaşayan kaç kere boğazından yudumluyor da kaç kere yutkunuyor? Bilmiyorum, sayısını Allah bilir bilmiyorum ama bayağı yutkunuyoruz herhalde. Günde kaç kere acaba? Nefesi biliyoruz 24 bin de. Bu yutkunma işi ne kadar oluyor bilmiyorum. Bu kadar yutkunmalar var, yudumlamalar var, yutmalar var. Ha bu tabii iftardası var, sahurdası var. Bunlar sevap tabii değil mi? Oruçlunun iftarda yediği ne ecir var, sahurda yediği sünnettir ecir var. Ama Allah de bir adam diyor, Allah'ın rızasını talep ederek öfkesini yuttuysa, bu yutmaktan, yutkunmaktan, Daha ecir ve sevap kazandıracak hiçbir yutkunma yoktur. Allah'ın çok öfkesini yutanları seviyor. Beşinci allah Teala onu belalardan koru. Sinirine hakim olanlar belalara çok düşmez. Ekseriyi görüyorsunuz, kaza, bela, trafik hep kimlerden kaynaklanıyor? Ya sarhoşlardan ya sinirlilerden. Öyle mi? ya yani sarhoşta zaten sorun yok. O zaten kendi sorun. Bela açıyor adama. Bir de bu sinirli. Yani sinirli adam sarhoştan beter biliyor musun? Ya sarhoş bir şekilde sağa gidersin sola kaçarsın kendini bek kurtarsın. Sinirli adamlar iniyor arabadan, gidiyor adama kurşunu sıkıyor kafasına, gidiyor biniyor arabaya bir şey olmamış gibi gidiyor. Geçen haberlerde. Niye? Bana far çaktı, bana laf çaktı, bana korna çaldı diye sinirleniyorlar. Şu anda bu haberlerde de onun şemsiye işi işte bilmem ne. Şimdi şemsiyeyi vuran ne diyormuş biliyor musun? Ya suçlu bu diyormuş. Niye diyormuş şoför mahallinden kalktı? E doğru haklısın. O, o şoför de akıllı bir adam olsa o kadar insanın canı eline teslim edilmiş orada adam şemsiye vurdu diye sen yine onu, yolcular ne yapıyorsun lan desin? Çeksinler kenara. Yani sen şoför mahallinden kalktın işte kaç kişi yaralandı. Tamam. Ama şemsiye vuran hiç kabahati yok sanki. Yani bu sinir Allah'ımıza da bütün belaları açar. İnsanlar birbirini öldürüyor hep sinirden ya. Halbuki tanımıyor adamı ya. Yolda ilk görmüş. Ya niye sinirlendim ona? Ne yapsana ya? İşte böyle. Altıncısı, Allah Teala rahmetini ister der. Gazabını yutanlara çok merhametle muamele eder. 7.'si Allah Teala öfkesini yutanları sever. Sevmesi kadar büyük mertebe olamaz. Habibullah ne demek? Allah'ın sevdikleri yani. Allah'ın sevgilisi olmak ne demek? Hadis-i şerifte buyuruyor, Sallallahu Teala aleyhi ve i̇bn Adî ediyor, Hakim Müstedrekler ribad ediyor, beyek şu Şuam-ul vesaire, dolu kaynağı var. Selâthüm menkünne fiyâvâullâhu te'alâ fî ve seterâ aleyhi rahmete ve edhalû fî muhabbetî Üç tane haslat var. Bunlar kimde bulunurlarsa, allah Teala onu kendi rahmetine, rahmetinin zırhının içine sokar. Özel acıdığı kulların içine sokar. Ona rahmetiyle günahlarını ve hatalarını setreder, insanlara rezil etmez, bir de sevdikleri dairesine idhal eder. Bu üç şey nedir? Men idâ mutlu şeker. Bir adama bir nimet verildi, şükretmesini biliyor mu? Mevla buna bu üç tane muameleyi yapar. Ve idâ kadere gafâr. Gücü varken bağışlar. Yani intikam alma gücü var, vurmaya kırmaya gücü var, mağfiret eder. Yani konuyu kapatalım der. Ve idâ gazıbe fetar. Kızdığı zaman gevşer. Sinirlenir ama gazı çıkmış gibi pşş, havası çıkmış gibi yani iğneyi batırdım balona gibi. Pşş, tamam. Bunlar kimde varsa Allah onu özel mahabbetiyle sever. Onun için ne buyuruyor allah ve Teala? ve etsinler, saf etsinler. Saf demek görmezden gelsinler. Ebu Beksattık Efendimiz'i yemin etti ya yardım etmeyeceğim birine diye. O da hak etmişti ama yine de ayet geldi. اَلَا تُحِبُّنَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ <gülüyor> لَكُمْ Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Seviyorsanız siz de bağışlayın. Bundan dolayı. Ondan sonra efendim, bir de ilaç ve reçete yazayım size. İlaç nedir? Gazaptan kurtulmanın ilaçları, çareleri. Dörttür. Birincisi abdest almak. Sinirlendiğin zaman ne yapacaksın? Abdest alacaksın çünkü sinir, ateş yapar su ateşi söndürür. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ahmed İbni Hanbel ediyor ve çok da Ebu Davud'ta da var. İnnel gaba min eşşeytan huluka min ennar. <gülüyor> Öfke gazap şeytandan gelir, ateşten yaratılmıştır. Ve inne ma yudfi'un nar yutfa'un nar bil Ateş neyle söndürülür? Suyla. Fe ida ghadba ahadukum felle tewadda. Biriniz öfkelendi, sinir bastı, hemen abdest alsın, hemen. Ondan sonra adamı dövdükten sonra abdest alma hemen abdest al. Abdest alırken ne oldu? Öfken geçer. İkincisi oturmak ve yaslanmak. Yani ayakta sinirlendin, otur. Otururken sinirlendin, kalk. Anladın mı? Uzan. Yani sinirlendiğin hali değiştir. Ortamı değiştir. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? İza ghadiba hakain feleyecis. Sizin biriniz ayakta sinirlenirse otursun. Feenze Öfkesi geçti ne hala? Geçmediyse ve fel fellyazlacî' hemen yanı üzere yatsın. Bu da ne yapar? Öfkeyi söndürür. Sonra Allah'a sığınmak. Süleyman İbni Sura'da radıyallâh'ın sahabedendir. Diyor iki adam Resulullah Efendimiz'in yanında birbirine sövdüler. Oluyor böyle şeyler. Hakaret ettiler sövdüler. Biz de oturuyoruz. Biri diğerine söverken, sayarken Bir sinirlendi. Artık adamın suratı kıpkırmızı oldu. Damarları çıktı falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnni ileale kelimeten biz yanındaydık diyor. Ben şimdi bir kelime biliyorum. Levkale laze banumayc diyor. O kelimeyi söylese bu bulduğu öfke ve sinir gidecek geçecek. Nedir ya Resulullah? Levkale erdeseydi. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınır. Bildiğimiz, avuz bildiğimiz. Ama Gerçek, manasını düşünerek Allah'a sığınsaydı bulduğu kin ve nefret ondan gidecekti. Bir dördüncüsü var, o da özel bir duadır. İnşallah onu da rivayet ederim. Ee, haftaya rivayet edeyim. Burada bir çizelim de sonra karıştırıyoruz. Nerede kaldık, nerede kalmalı. Kaç tane ders başladık. Şuradan çiziyoruz ve Rabi'u dördüncü çareyi de okuyoruz. Ondan sonra esas mesele nedir? Bir adam hiddat arıyorsa, akıllıysa, anlayışlıysa, hasetine mağlup değilse, gazabına mağlup değilse ve hubb-i nefsinin isteklerine yenik düşmüyorsa böyle kadını gördü mü efendim din iman hiçbir şey aklında kalmaz. Kadın görür veya bir para, bir dolap döner, bir menfaat gelir ortaya. O hiç hak batıı aramaz. Çünkü mağluptur o isteklerine. Böyle olmayacak. Velcahi mertebe ilimde olsun. Şurada olsa itibar, bürokrasi, rütbe, makam, mevki, saltanat bunlara yenik vel mali, mal düşkünü olmayacak. Velku'n talibet tariikül Dost Doğru yolu arayan olacak. Velem vekus'alü ve itirazu an Sorduğu sual, öğrenmek istediği konu veya sana bir şey itiraz ettiyse o itirazlar an hasedin, çekememezlikten olmayacak. Ve taannutun inatçılıktan olmayacak. Ve bir imtihan edeyim ne çıkıyor bakalım diye niyetiyle olmayacak. Nerede bulacağım böyle adam? Hiç kimseye cevap vermesek yeridir ya. <gülüyor> yani ama size verilir yani. Siz bir şey sorarsanız Allah için sorarsınız. Ve <gülüyor> işte bu yak velul ilaç. Böyle bir talebe varsa, böyle bir cemaat varsa, böyle bir arkadaş varsa, o da sana bir şeyler soruyorsa, sen de bu konuyu biliyorsan, bu ilacı kabul eder. Tedaviye müşaittedir. Fecuzu caiz olur <gülüyor> enteştegile bir cevap bir suali. Bunun suallerine cevap vermekle Meşgul olman. Buna vakit ayırman vakit ayırman caiz olur. Hatta bel yecbu aleyk, hatta vacip olur. Niye vacip olur? Adam senden hidayet arıyor. Bilmediği bir şeyi Allah için soruyor. Öğrenip amel etmek için soruyorsa senin de bildiğin bir şeyi söylemen vacip olur. Yani caizden öteye de geçer. Mecbursun. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek de elli dört farzdan biridir. Böylece burada dersimiz kalıyor. Allah Teala Hazretleri kabule karine eylesin. Amin. S-Sübhâne Rabbele al alel vâbilhamdülillâhe Rabbele Aleyhile. s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s Allahümme nas'alukum khayr ma'salekem nabiyyukum Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem na'udhu bikum şerr ma'sadekem nabiyyukum Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ve ente'l musta'an ve aleke'l belağ ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim -al amin vatan üçün canlarını verenleri kıyamete kadar okunacak ezanların namazların zikirlerin kuranların sevabına müşterek eyle ya rabb Allah'ım sen fazlü kereminle onlara uzanan elleri kırıp geçir ya Rabbi. Amin. Bir an evvel ordumuzu mansur muzaffer eyleyip yani sınırlarımızda, içimizde, dışımızda efendim, Kürt devletini kurdurmadan, e, tehlikeleri bertaraf ederek çevremizde bir tehlike bırakmamalarına muvaffak eyle ya. Şeyhidlem Zervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü. eşhedü enne muhammed rasul la ilahe illallah, Muhammedur Rasûlullah, fi kulli lemhati ve nefesin, adede mâ Allah, Allah, Allah, Celle Hediyelerimizi vasıl eyle, Amin. kabirlerini bu nur ile pür nur eyle. Yerde bıraktıkları ailelerine sabr-i cemil-i cezîl-i ihsan eyle. Allah'ım bütün zürriyetlerini kıyamete kadar ehl sünnet üzere yaşayıp ölmeye muvaffak eyle. Amin. Allah'ım Tayyip beye de ona halis, samimi onun iyiliğini, vatanın, milletin iyiliğini isteyerek yanında bulunanlara da yardım eyle. Amin. Kötü niyetli insanlar yanda varsa, ajanlar e, gizliler, e, deşifre olmamışlar, teșhir eyle. Allah'ım ona bir suikast düşünen veya bu vatana, millete suikast düşünenleri kahru, mahrup eriş. Allah'ım sen hıfzınla muhafaza. Amin. Ona şu FETÖ'yü de, şu KK'yü de temizlemesini nasip eyle. Amin. Biranevel, an evvel bu vatanda sükunet, üzere, Allah sekinet üzere, Allah'ın huzur üzere dinini yaşamayı bize nasip eyle. Amin. Amin. Diyentilerini harcihemden azad eyle. Amin. Allahümme salli, salli ve sellim ve barik, barik. ala seyyidina. Seyyidina. seyyidina Muhammedin nebiyil ummi el habibil, al -alil, kadri. El -Habibil al alil kadri el azimil cahi, el -Azimil cahi. ve ala al alihi ve sahbihi vesselam Aleyke ya Rasulullah, salatu ve selam, aleyke ya Habibullah, salatu ve selam, aleyke ya Seyyid al-Eveline vel-Âakhirine, Kud bi-eidina qadda qad-hiiletuna, fe-edrikna ya Rasulullah, salli ala Seyyidina Muhammad. ve ala alii as-sahbii as-sallim, subhane rabbil amma al-mursalein, velhamdülillâ rabbil alemin, sallallahu wa شوفوا مشاهدينا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين